Tekvir Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar sönüp döküldüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, on aylık değerli gebe develer bırakıldığı yani verildiği zaman, yabani hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman son saat gerçekleşmiş olacaktır. Ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğuna, Hangi günahı yüzünden öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gök sıyrıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, her can ahiret için dünyada neler hazırladığını bilmiş olacaktır. Hayır, kaybolan yıldızlara, yörüngelerinde akıp gizlenen gezegenlere, kararmaya başlayan geceye ve nefes almaya yani aydınlanmaya başlayan sabaha yemin ederim ki, Şüphesiz ki o Kur'an, değerli bir elçinin, yani Cebrail'in ulaştırdığı sözüdür. O elçi, arçın sahibi olan Allah katında çok itibarlı, sözü dinlenen ve kendisine güvenilendir. Orada kendisine itaat edilendir, güvenilendir. Arkadaşınız asla cinlenmiş değildir. Yemin olsun ki onu, yani Cebrail'i apaçık ufukta görmüştü. O, gayb haberleri hakkında asla cimri değildir. O Kur'an, Asla kovulmuş şeytanın sözü değildir. O halde nereye gidiyorsunuz? O Kur'an alemler için yani içinizden doğru yolda gitmek isteyenler için ancak bir hatırlatmadır. Böylece zaten alemlerin Rabbi olan Allah'ın dilediğini dilemiş olursunuz.